Günaydın. Haftaya Van'dan bir haberle başlıyoruz. Kampanyayı başlatan Eko Genç Gençlik ve Ekoloji Derneği'nin talebi ise Van Valiliğinin Eko Genç'e açtığı kapatma davasının reddedilmesi. Kampanyanın muhatapları İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Van Valiliği. Eko Genç diyor ki, Eko Genç, ekolojik yaşam prensipleri çerçevesinde Van'da kurulmuş Ekoloji ve Gençlik Derneği'dir. Tüzüğünde tüm hak temelli alanlar gibi Cinsel yönelim ibaresi kullanıldığı için ve hiyerarşiye dayanmayan bir örgütlenme modelini tercih ettiği için Van Valiliği tarafından kapatma davası açılmıştır. Bu dava bireylerin hukuk çerçevesinde örgütlenme hakkını ellerinden almaktadır. Örgütlenme hakkı evrensel insan hakları Beyannamesi'nde ve anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Buna rağmen Eko Genç'in demokratik ve insani hakkı olan örgütlenme hakkı gasp edilmeye çalışılmaktadır. Sizleri bireyin özgürlüğünün önüne geçmeye çalışan kurumlara ve bu yapılara karşı örgütlenme hakkının gaspına karşı demokrasinin ve insan haklarının gereğinin yapılmasına ilişkin imza atmaya davet ediyoruz. Lütfen bu kampanyaya kulak verin. Her geçen gün sizin, bizim ve diğerlerinin özgürlük alanları daraltılıyor. Hepimizi dayanışmaya çağırıyoruz. Örgütlenme hakkı engellenemez diyor Eko Genç. Yerarşik örgütlenmeyi benimsemediği ve cinsel yönelim ibaresi kullanıldığı gerekçesiyle kapatılmaya karşı açmış bu kampanyasını. Sıradaki haberimiz emeklilikte yaşa takılanlara sesleniyor. Kampanyayı başlatan Ayberk Karahanlı demiş ki kendisi 1999 yılında çıkartılan haksız bir yasanın iptal edilmesini istiyorum. Ayberk devam ediyor. Bu çok önemli. Çünkü hayal kırıklığı, adaletsizlik, haksızlık, duyarsızlık, ahlaksızlık ne derseniz deyin. En önemlisi bu eşitsizlik. Neden eşitsizlik olduğunu sayın vekillerime sorayım. Mecliste bir gecede iki yıllık milletvekilliği yap. Ömür boyu süper emeklilikten yararlanan yasasını çıkartırken acaba yaşa takılanlar aklınıza geldi mi? Hiç empati yaptınız mı? Acaba asgari ücretle en az 3 ya da 4 kişilik bir ailenin gideri nedir? İşte bu kampanya önemli çünkü TOK açın halinden anlamaz. Arkadaşlar sessiz çoğunun sesi olmaya sesimizi daha gür çıkarmaya varım diyorsanız emeklilikte yaşa takılanlar olarak desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere erken emeklilik yok deyip bizleri alay edercesine hakir gören bakanlarımıza vekillerimize şunu söylemek istiyorum. Bizler yılımızı doldurmuş primlerimizi ödemiş anımız açık. Emekliliği gasp edilmiş yaş mağdurularıyız. Yani sözün özü erken emeklilik değil gasp edilmiş elimizden çalınmış emekliliğimizi istiyoruz. Arkadaşlar çağımızın en önemli iletişim aracı olan internetten sesimizi yükseltelim. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun kenetlenilmenin birlik olmanın zamanı gelmiştir. Çünkü bizler mağduruz. Bugün bu sesimizi duymayan, görmeyen, umursamayan çevremiz, daha emekliliğe çok var diyen arkadaşlar size de sizin çocuklarınıza da sıra gelecek işte o zaman keşke duysaymışım mağdurların sesini keşke ben de destek olsaymışım diyeceksiniz. İş işten geçmeden hep birlik olarak siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakarak gasp edilen hakkımızı isteyelim. Erken emeklilik değil gasp edilmiş emekliliğimizi istiyoruz diye haykıralım diyor Ayberk Karahanlı. Daha önce size pankreas kanseri olmuş Muzaffer Tekin'in hapisten çıkarılmasıyla ilgili bir kampanyadan bahsetmiştik. Bu kampanyanın bir ikincisi açılmış. Şimdi kampanyanın muhatabı yine Adalet Bakanlığı. Başlatansa bu sefer Erkut Ersoy Taribi. Kıbrıs kahramanı emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin'in tutuksuz olarak tedavi edilmesi. Erkut diyor ki, Kıbrıs Barış Harekatı'nda kahramanlıklarıyla nam saldı, adı tepelere verildi. Dördüncü derecede pankreas kanseri olan Ergenekon tutuklusu emekli albay Muzaffer Tekin'in sağlığı ile ilgili önemli bir başvuru geldi. Avukatı Zeynep Küçük, Tekin için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu'na başvurdu. Başvuruda Tekin'in tedavisinin cezaevi ya da hastanelerin mahkum köğuşları yerine daha sağlıklı bir ortamda yapılması. Edildi. Avukat Küçük, Tekin'in Silivri Cezaevi ve Çapa Tip Fakültesinde tutulmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesindeki yaşam hakkının ihlali anlamına geleceğini belirtti. Lütfen siz de bu kampanya destek olarak kahraman komutanımızın yanında olun, diyor Erkut. Greif işçilerine destek amacıyla başlatılan bir kampanyayla devam ediyoruz. Muhatabı Grave Grave yönetimi olan kampanya Kızıl Bayrak tarafından başlatılmış. Kızıl Bayrak işçileri taleplerinin kabul edilmesini istiyor ve diyor ki Grave işçilerinin haklı mücadelesini destekliyoruz. Direnişin talepleri kabul edilsin. Taşeronlaştırma'nın kaldırılması, insanca yaşamak için yeterli ücret ve sosyal haklar için fabrikalarını işgal eden kadınla erkekli direnişlerini sürdüren Grave işçilerinin mücadelesini destekliyor. Yanlarında olduğumuzu duyuruyoruz. Fabrika işgal eylemini kılamaya. Kırmaya yönelik baskılara son verilmeli, işçilerin son derece haklı ve meşru talepleri derhal kabul edilmelidir diyerek işçilerle dayanışmaya çağırıyor Kızıl Bayrak. Yerel seçimler yaklaşıyor. Seçimlerin toplumdaki yansımaları da imza kampanyalarına dönüşerek devam ediyor. Bir tanesi de Ali Doğan tarafından başlatılmış Muhatabı Yüksek Seçim Kurulu, talebi ise oy kullanılırken çıkmayan mürekkep kullanılması. Ali demiş ki mükerrer oyların önüne geçerek demokratik bir seçim olması ve hiçbir partinin seçmenin hakkının yenmemesini adayların hak ederek kazanmasını istiyorsan sen de imzanı at. Oy kullanarak yaptığınız demokratik hareketinizin başkaları tarafından mükerrer işlem olarak boşa gitmemesini sağlayın demiş Ali Doğan ve bunun için çıkmayan mürekkebin geri gelmesini istiyor kendisi. Sıradaki haberimiz Gaziantep'ten kampanyanın muhatabı ise Gaziantep Belediyesi Hayvanat Bahçesi yönetimi. Kampanyayı başlatan Nurhan Nice talebini şöyle dile getirmiş. Gaziantep hayvanat bahçesinde hayvanlar hücrede tutuluyor. Bir canlının doğasına aykırı davranış olan bir işkencedir. Buna bir son verilmelidir sözleriyle ifade etmiş. Gaziantep'te mevcut hayvanat bahçesinde hayvanlar doğalarına aykırı fayans ve beton hücrelerde tutuluyor. Hiçbiri onların yaşamına ve doğasına uygun değil. Hayvanlar resmen esir edilmiş. Buna bir son vermek gerekiyor. Her hayvanın doğasına uygun Azami şartların sağlanması gerekiyor. Bunu talep ediyoruz. Yerine getirilmesini istiyoruz diyor Nurhan. Bu zaten hayvan hakları yasası çerçevesinde de uygulamaları gereken bir e, önlem hayvanat bahçesinin. Günün son haberine geldi sıra. kampanya başlatan Oğuz Ekerviçer'in talebi harç ücreti süresinin uzatılması. Muhatabı İstanbul Üniversitesi OZEF dekanlı olan kampanyasına Oğuz diyor ki harç ücretlerini yatırmak için verilen süre az. Harç süresinin 4 Mart'a kadar uzatılmasını istiyoruz. Uzatmamanız için bir sebebiniz yok. Çünkü derslerde parayı yatırmadan da almizde gözüküyor deniyor. Zannediyorum bir sistem bu. Verdiğimiz para 325 lira. Üstelik çoğumuz çalışan insanlarız. Ay başında maaş alıyoruz demiş Oğuz Ekerbiçer. Umuyoruz İstanbul Üniversitesi hemen bu yönde gerekli olan adımları atıp öğrencilerin durumunu kolaylaştırır. Geldik programın sonuna. Bugün bahsettiğimiz kampanyaları Change.org sitesinde bulabilirsiniz. Ayrıca siz de kendi kampanyanızı başlatabilirsiniz. İyi haftalar diliyorum. Esen kalın.